Herkese iyi akşamlar. Açık Derginin Spor Köşesi Efektif Pasa. Hoş geldiniz. Ben Volkan Ağır. Bu haftaki programı tek başıma sizlere aktaracağım. Ee, sevgili Utku yanımızda olmayacak. Bugünkü programda tek ve büyük bir ana konumuz var. Konumuz Kıbrıs futbolu. Kıbrıs Türk ve Rum kesimi uzun bir süredir birleşme e, görüşmeleri aşamasındaydı ve bu görüşmeleri geçtiğimiz haftalarda FIFA ve UEFA'nın da Yolladığı delegelerle birlikte masaya yatırarak kağıdı dökmeye ve nihayete erdirme toplantıları yapmaya giriştiler ve sonrasında da çok önemli ve olumlu adımlar atıldı bu konuda. Bu konuda çok daha detaylı bilgiyi alabilmek için biz de Kıbrıs Türk kesiminin süperlik takımlarından Bostancı Bağcıl Spor'un kulüp başkanı Hasan Besim'le ve kulüp oyuncularından biri olan Devrim İzge ile gün içinde görüşme yaptık. Şimdi bu görüşmeleri sizlere aktaracağız. Bakalım Kıbrıs Türk ve Rum kesiminin futbol federasyonlarının birleşme sürecinde neler olmuş, neler olacak. Hattımızda Kıbrıs Türk kesiminin Süper Ligi'nden bir takımın başkanı, Bostancı Bağcıl Spor'un başkanı Hasan Besim var. Kendisinden Kıbrıs Türk ve Kıbrıs Rum kesimi arasında Uzun süredir devam eden birleşme görüşmeleri hakkında detaylı bilgileri alacağız. Teşekkür ederiz öncelikle Hasan Bey yayınımıza katıldığınız için. Ben teşekkür ederim Volkan Bey bize böyle bir fırsat tanıdığınız için kendimizi ifade edebilecek bir fırsat. Çok teşekkür ederim iyi yayınlar da diliyorum bu Te arada. Teşekkürler Kıbrıs Türk kesiminin futbolunun diyelim daha çok yaşadığı sıkıntıları uzun süredir aslında takip ediyoruz. Bir dönemde. Blackpool ya da Brighton takımıydı yanılmıyorsam. İngiltere evet, Championship bak. takımlarından biriyle bir e, maç yapacaktı. Kıbrıs takımlarından evet, bir tanesi. Bir evet ancak UEFA buna, FIFA buna izin vermemişti politik sebeplerden evet. dolayı. Ve iki takım da yarı sahada kendi antrenmanlarını gerçekleştirmişti. <gülüyor> Ve dünya futbolu adına enteresan görüntülerden biriydi. En evet. büyük olaylardan biriydi belki de Kıbrıs Türk futbolunun e, açısından. Bir süredir de, biz yanılmıyorsam senenin başından bu yana Kıbrıs Rum kesimi ve Kıbrıs Türk kesimi bir araya gelip iki ülke futbolunu birleştirerek farklı açılımlar yapmaya çalışıyorlar. İki futbol, iki kısmın futbolunun da gelişmesi açısından bize bu süreç nasıl başladı? Ne amaçla başladı? Onu birazcık aktarabilir misiniz Hasan Bey? Tabii ki memnuniyetle. Şimdi tabii önceden şunu anlatayım yani isterseniz biraz böyle yüzeysel olarak geçmişten bugüne kadar gelen süreçti bir böyle yüzeysel olarak birkaç kelimeyle özetleyeyim. özetleyin. Tabii ki, ee, biliyorsunuz Kıbrıs'ta 1900, 1955'te Kıbrıs Futbol Federasyonu 1955'te kurulmuştur. Fakat ondan önce e, COP yani e, şu anda FIFA'nın, UEFA'nın tanıdığı ve Rum tarafının o futbol oynadığı bir e, organizasyon var, bir kurum kuruluş var. Bu da 1938 yılında kuruldu. Buna paralel olarak yine 1938'de bu kop kurulurken bizim de Çetinkaya Türk Spor Kulübü olarak kurucu üyemiz bir futbol takımımız vardı ve uzun yıllar bunun tarafıyla, bunlarla çok ciddi anlamda gereklilik maçları gerek kupa maçları maçlar yapıldı. Çetinkaya şu anda hala daha kopta kurucu olarak sıfatını koruyor. Dolayısıyla bizim 1955'te Federasyonu'nun kurulduktan sonra biliyorsunuz 1960 yılında Kıbrıs Cumhuriyeti kuruldu. Türkler'in ortak %70-30 oranına göre Kıbrıs Cumhuriyeti kuruldu ve bu Cumhuriyet kurulduktan sonra aslında biz 1962 yılında KOP'a zaten Kıbrıs cumhuriyet Futbol Federasyonu olarak e, o dönemin başkanı üye olmuştu. Yani 1962 yılında üye olmuştu. E, hatta bu üyeliğimizi 62-63 yıllarında da yeniledik. Dolayısıyla 63 ile fakat 63 işte 68 arasında hiçbir spor etkinliği ve herhangi bir faaliyet yapılmadı. Öyle bir donuk bir dönem yaşandı. Daha sonra Kıbrıs Futbol Federasyonu kendi içerisinde, Türkler kendi aralarında yine maç yapmaya devam ettik. Tal ki 1974 Mutlu Barış daha kadar. 74 Mutlu Barış Hareketi'nden sonra biliyorsunuz coğrafi konum değişti ve Türkler kuzeye Bunlar güneye yerleşti ve 1975 yılında dönemin federasyon başkanımız Kıplı Futbol Federasyon FIFA'ya, UEFA'ya bir yazı yazarak durumumuzun ne olduğunu netleştirmek istedik. Fakat o dönemde alınan cevap şuydu, sizin şu andaki e, bir e, olanüstü bir durum vardır, dolayısıyla siz biraz bekleyin dedik. Ve tabii bu arada Kıbrıs Futbol Federasyonu olarak dış temas yapıldı. Türk, biliyorsunuz Türkiye Milli Takımı gelip Kıpkutuk, o dönemdeki Kıbrıs Türk Devleti adı altındaki maçlar resmi olarak yapıldı. Maç yapıldı. Ve o dönem yine FIFA'ya ve UEFA'ya FIFA katılmadan dostluk karşılaşmaları yapıldı. Türkiye ile yapıldı. Yine diğer üçüncü dünya ülkeleriyle ile yap, yap, yapıldı. Ve hatta, hatta bizim Kıbrıs futbol takımımız, milli takımımız gerek Türkiye'de yapılan karşılaşmalarda gerekse burada yapılan birçok dostluk karşılaşmalarında yer aldı. Ta ki nereye kadar? 1983 15 Kasım Kıbrıs Cumhuriyeti'nin Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin ilanına kadar. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ilan edildikten sonra hatta iki gün sonra e, Kuzey Kıbrıs Cumhuriyeti'nin ilanının merhabesiyle olarak işte e, kutlama amaçlı Türkiye Milli Takımıyla bir maç yapılmak istendi. Tabii Türkiye Milli Takımı Federasyonu FIFA'ya bunu beyan bildirdiğinde yok dedi. Bir dakika durun dedi. Orada bir durum var dedi. Şu anda siz orayla maç yapamazsınız dedi. Ve o gün bugündür biz Kıbrıs'a futbol bu. Gerek e, milli takım nezdinde gerekse takımlar nezdinde herhangi bir dış temas yapamadık. Ve hatta hatta daha ileri gidildi. Kamp için ülkemize gelen takımlar. Gerek Kanabaç olsun veya Asray olsun veya diğer e, Anadolu kulüpleri. Burada Kıbrıs'ta dostluk maçı yapamadık. Biz bu takımlarla. Bunu bile FIFA, UEFA engelledik. Çünkü FIFA diyor ki, kural olarak diyor ki, Birleşmiş Milletlerin tanımadığı bir ülke ülkeyi ben ülkeyle maç yapamaz. Yani FIFA içerisinde maç yapamaz diyor. Bu bir kural. Ve budan hareket ederek o dönemden bu döneme hiçbir maç yapamadık, dostluk maçı bile oynayamadık. Fakat geldiğiniz, şimdi sizin sorumuza geliyorum. Geldiğimiz noktada e, bu yıldan itibaren Hasan Sertoğlu, Sayın Başkanımız FİD'e, Futbol Federasyonu şu andaki başkanı ve yönetimi daha önce de gerek Ömer Adal eski federasyon başkanı ve gerekse ondan önceki Niyazi Okutan döneminde çeşitli zamanlarda FIFA'yla ve UEFA'yla Kıbrıslı futbolun ile ilgili dış açılımıyla ilgili buradaki gençliğin, buradaki insanların spor yapmaz spor yapma hakkının elinden alındığını defa defa gerek FIFA'da gerek UEFA'da yapılan toplantılarda hep ortaya konuldu. Fakat hep söylenen şuydu, e, şu noktadan geri dönüyorduk. Orada Kıbrıs'ta bir federasyon vardır, bu da KOP'tur, biz hmm. onu tanıdık. Hep söylenen buydu. Ve yani KOP'un KOP'a eğer siz üye olursanız, sizi de dış temas yapabilirsiniz. Ve e, gerek milli takım nezdinde, gerekse takımlar nezdinde, FIFA, UEFA nezdinde maçlar yapabilirsiniz. Peki Hep ben... İzninizle bir araya gireceğim lütfen. Bu anlaşma sürecinde bazı maddeler ortaya konmuş. FIFA ve UEFA evet. başkanlarında katıldığı bir oturum gerçekleşti Zürich'te. Evet. Anlaşmanın maddelerinin genel çerçevesine göre bakarsak yani Türk kısmının takımları bir Avrupa takımıyla veya bir Avrupa kulübüyle Avrupa kupasına katılacaksa maç yapacaksa Rum federasyonunun üzerinden katılması öngörüsü ...yer alıyor bu maddelerde... ...bazı üyeler... ...Rum Federasyonu Federasyonu'ndan gösterilecek... ...diye geçiyor... ...ve Hasan Sertoğlu da... ...Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin... ...Futbol Federasyonu Başkanı... ...bu metnin taslak bir metin olduğunu... ...ve bu metnin kabul edilemeyeceğini... ...söyledi son olarak... ...sizin... yani ...bu buradan sonra bir tıkanma yaşanır mı... ...yoksa... ...başka çözüm için toplantılar yapılacak mı... Şimdi bakın şöyle söyleyeyim. Bu bir süreçtir. Hı hı. Yani bu uzun uzun bir süreçtir. Ee, FIFA Başkanı Sayın de söylediği gibi e, yani çok ciddi anlamda bir ev ödevimiz vardır bizim Kı Kıbrıslı Futbol Federasyonu olarak. Ve sizin söylediğiniz maddeler ben aynısı size taslakta imzalanan taslak aynen şu anda önümde ve size bu maddeleri tek tek okuyayım. Burada Hasan Sertoğlu bunlar kabul edilemez demedi yalnız. O, hı hı. o yanlış. Bu bunlar görüşülüp altı doldurulacak demedim. Yani nedir altı doldurulacak? Hı hı. Mesela maddeleri bir, bir şu parametrelerde imza atıldı. Ee, bakın maddeler dayanın parametre olarak geçiyor. Hı hı. Yani ortak konsensüs sağlanan maddeler şunlar: bir, kopun yasaları çerçevesinde, kopun yasaları çerçevesinde hı hı. Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu Koba Federasyon olarak üye oluyor. Tamam. Federasyon olarak hı hı. üye oluyor. Bu bağlamda Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu'nun kayıtlı kulüpleri yani Kuzey Kıbrıs Türk Cumhurbaşı'nda federasyona kayıtlı üyeler de KOP'a dolaylı üye olacaktır. Hı hı. Bu birinci madde. Bunda bir sıkıntı yok. İkinci madde, ikinci parametre şu KOP. Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu üyesi olan kulüpler üzerindeki yetkisini tanır. Yani federasyonun kulüpler üzerindeki yetkisini tanır ve onun FIFA ve UEFA kuralları doğrultusunda organizasyonlar yapmasını onaylar. Yani bu özel bir yapı olarak düşünürsek bunu. Kıplısluk Futbol Federasyonu içeride, yani burada Kuzey Kıplısluk ki kulüplerin FIFA ve UEFA kuralları doğrultusunda ve FIFA ve UEFA ile organizasyon yapmasını onaylar. Yani onaylayacak diyecek ki işte FIFA ve UEFA evet Bağcıl veya Çetinka yapabilir maç yapabilir bugün Senebahçe'yle veyahut da Manchester United'la onaylar diyor. Üç üçüncü parametre KOP Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu'nun tüm hakları ile tam yetkili olarak KOP genel kurulu ve yönetim kurullarına davet eder. Yani KOP'un yapacağı genel kurullar ve yönetim kurulları toplantılarına Kıbrıs Türk Federasyonu'nda davet etmek zorundadır. Tümünde. Bu da dördüncü parametrede zaten vardır. Niye çağıracak? Dördüncü parametrede der ki bu parametrede yer alan aşağıda ve diğer hususlar uygulanması için KOP ile Kıbrıslı Futbol Federasyonu bir ortak komite kurmayı onaylar. Bir ortak bir komite kurulacak. Bu komitede KOP'un dört Kıbrıslı Futbol Federasyonu dört eşit kişiler yer alacaktır. Evet, dört Rum, dörtlü Türk üyeden dört, oluşan bir yönetim kurulundan bahsediliyor. Hasan evet. Bey, bizim vaktimiz de biraz dar olduğu için bütün maddeleri e, tek tek evet. okumaya vaktimiz olmayacak. Olur. Tamam, teşekkür ederiz o zaman. Evet. İşin bir, bir diğer yanı da okuduğum bazı haberlerde Derviş Eroğlu'nun, Cumhurbaşkanı'nın bu konuda çekinceli davrandığı e, haberini evet, okudum. O konuda yani daha bu işin siyasi e, yanına gelirsek İki bölgenin siyasileri bu konuda ne düşünüyor bu birleşme hakkında? Çünkü uzun süredir işte hem Birleşmiş Milletlerin anlam planıyla birleşilememe ya da sorunu çözememe durumları yaşandı ülkede. Fakat futbol açısından yaklaştığımızda bir birleşme yaşanacak gibi gözüküyor. Fakat bu birleşmeye muhalefet işareni koyma durumları da var. O konuda da bizi biraz bilgilendirebilir misiniz acaba? Bakın evet doğrudur Sen Cumhurbaşkanımız e, bu konuda e, tavrını net bir şekilde koydu. Dedi ki e, onaylamıyor bu yapılan anlaşmaya onaylamıyor. Yalnız şöyle bir şey var bakın burada bir madde vardır. İmzalanan bu metin imzalanan metinini okuyorum ben size. Burada bir madde vardır. Hı hı. Ve diyor ki bu parametreler değil bunun üzerinde bir maddeler vardır ki bunlar da mutabak, salı, sal, mutabakat sağlandı Şöyle diyor. Bu geçici düzenleme sadece bu çok önemli bir maddedir işte bu sorduğumuz soruya. Bu geçici düzenleme sadece futbolla ilgili olup, sadece futbolla ilgili olup, Kıbrıs'ta politika meseleleri emsal temsil etmeyip, yani politikada bu bir emsal temsil etmez. Yani şöyle bir yorum yapılırsa ki burada yapılan yorum odur. İşte bu e, Sayın Cumhurbaşkanımız'ı Kıbrıs konusunda yapılan görüşmelerde elini zayıfladır ve işte siz gittiğiniz orada Kopa Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu'na kopa üye oldunuz. dolayısıyla Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne pida feshedilip daha işte Kıbrıs Cumhuriyeti'ne ne en pekli olabilirsiniz. Burada aslında halkın esas konuştuğu sıkıntı buradadır. Ama burada cumhuriyet gayet açık bir der ki Kıbrıs'taki politik meselelere emsal temsil etmeyecek. Yani başka herhangi bir konuya bu yarın örneğin sendikalar gidip de Rum sendikalarla birleşmeyecek. Öyle bir şey yoktur. Ensa temsil, temsil etmez bu. Etmeyip adada nihai bir çözüm bulunana kadar geçerlidir bu anlaşma. Yani bir çözüm bulunduğunda bu anlaşma ortadan kalkacak. Yani, yani bu, bu bir... iki e, kesimin futbol takımlarını birazcık daha dünyaya açılabilme imkanı sağlamak için e, evet. uygulamaya geçirilmeye çalışılan bir geçici anlaşma. Olarak Aynen görebiliriz. Yani bu iş Kıbrıs meselesi ilerlebet sürerse Devam ederse buradaki Bu gençlik yani bakın 42 tane Kulüp vardır. İkincilik ve üçüncü Kulüpler. Beteme kulüpleri vardır. Yani her kulübün yüzler er tane Lisans futbolcusu olduğunu düşünürsek Bağcılığın mesela öyledir. Düşün Ne kadar bir rakam yapar. Bu gençlik yani hiç mi dışı açılamayacak? Hiç Hı -hı. Dışı temas yapmayacak? İşte bu bize onun kapılarını açar. Peki, biz burada e, başlayacak bir temas yapmaya Hı -hı. ha inşallah Kıbrıs'ta da kalıcı nihai bir çözüm olur da bu anlaşma ortadan kalkar ve biz kendi yolumuza bakarız. Peki Rum kesiminde bu birleşmeye bütün kulüpler nasıl bakıyor? Çünkü orada birazcık bizim bildiğimiz kadarıyla birazcık daha fazla milliyetçi duyguları yüksek kulüp ve kulüp taraftarları da var. E, Rumlar bizden önce imzaladı gönderdi tamamdır dedi. Biz okeyledik dedi bunu bizden önce gönderdi. Bir hafta biliyorsunuz bir hafta evvel e, Sayın Plater FIFA Başkanı e, Sayın Plater e, Roma'yı ziyaretinden sonra açıkladı. Rumlar gönderdi dedi. Hı hı. E, Rum tarafı gönderdi dedi. Türk tarafını bekliyoruz dedi. Biz de geçen hafta işte cuma günü yaptığımız kulüplerin 40, 42 kulübün katılımıyla yüzde yüz katılımıyla Federasyon Başkanımızın oyuyla da 43 oy olur. Kabul ettik bu olay, anlaşmayı. Olay. Aslında bizim yaptığımız neydi? Kulüplerin yaptığı neydi? Sayın Federasyon Başkanımızın 5 Kasım'da e, Zürih'te imzaladığı metni o, e, biz de kulüpler olarak onayladık. Bizim Hı -hı. yaptığımız buydu. Hı -hı. Ve bunun, bunun, bununla birlikte Sayın Federasyon Başkanımızın ve yönetim kurulunun tabii hukukçular, hukukçularıyla ortak... Ee, oturup hazırladığı bir vardı Sayın Plater'e ulaşılmak için ve derdi ki bu, met bu metini da onayladık ee, burada da ev ödevlerimizi nasıl yapacağımızı konuların netleşmesi gerektiğini ve bu özellikle dördüncü parametrede okuduğum biraz önce dördüncü parametredeki hı hı. E, altı doldurulacak hani e, dediği Sayın Plateroğlu Başkanımızın e, altı e, doldurulacak söyleminin bir an önce altının doldurulup bizim gençliğimizin de önünün açılmasını ve e, uluslararası e, müsabakalarda gerek gerekse anavatan Türkiye ile yapacağımız resmi müsabakalarda bizlerin de yer almamız yani bizler de bu organizasyonlara katılmamız bir an önce açılması. gerçekleşmesi Bektim. yönündeydi Aha. bu mektupta. Peki son, son sorumu soracağım özür dilerim tekrar lafınızı böldüm çünkü zamanımız daralıyor evet. bu anlaşma nihai olarak ne zaman yürürlüğe geçebilir sizin öngörünüz öyle bir belli tarih var mı i̇şte şu tarihteki toplantıyla resmiyete dökeceğiz her şeyi gibi. Yoksa birkaç görüşme yani çok... daha, bir 6 ay ya da bir sene daha beklemek gibi bir durum var mı ortada? Yok. Zaten şu anda bu şu anda zaten yürürlüğe girmiştir. Yani şu anda Hı -hı. yürürlüktedir. Kulüpler gerek Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu bunu kabul etti. Kulüpleri Rum KOP da kabul etti. Ee, Sayın Plater'e, İlfa Başkanı'na gönderildi. Şu anda bu yürürlüğe girdi. Fakat Hı -hı. altı dolacak dediğimiz noktalar çok önemli. Onları zaten biz e, federasyon başı federasyonumuza e, yönetim kuruluna yetki verdi kulüpler ki bunların altı doldurulsun ve bir an önce bu süreç başlasın. Fakat şöyle de bir şey vardır yani bu hep gözden kaçıyor. E, ben onu da söylemeden geçemeyeceğim. E, burada bir maddede diyor ki yapılan bu anlaşmanın bir maddede <gülüyor> diyor ki taraflar bu e, ortak parametrelerde ortak uzlaştıkları parametrelerde e, bu anlaşmayı tek taraflı ...fesi hakları var. Yani Hı. tek tarafı feshedebilir... E, ...gerek bizde... ...gerekse Rum tarafı bu anlaşmayı... ...tek tarafı feshedebiliriz. Ve bu... Uluslararası hukukta herhangi bir, karşı tarafa herhangi bir bedel ödemeyi gerektirmez. Yani ee, dolayısıyla birazcık iğne ipliğine bağlı gibi duruyor ince bir ip üzerinde. Ya, bu yani en bir, ufak bir tartışmada ya da anlaşmazlıkta bu bağ kopabilir gibi duruyor. Kopabilir yani olumsuzluklarda kopabilir. <gülüyor> burada esas amaç şudur. Esas bence yani bu benim şahsi kendi görüşümdür. Esas burada iğne çok niyet çok önemlidir. Yani biliyorsunuz futbol aslında en büyük silahtır. Barış için en büyük silah hı hı. Ama spor ve müzik Evrensel bir olaydır sonuçta hı. Yani dolayısıyla Bence burada niyet yapılması gereken Yapmak istediklerimiz çok önemlidir Tabi burada e, Politik kazılarımıza da, da Sonuçta Sayın Cumhurbaşkanımız şu anda çok önemli bir Sürecin içindedir yani görüşmeler Başlıyor bir şekilde Ortak denemeler ortak veriliyor Aslında Sayın Cumhurbaşkanımızı da elimizi zayıflatmamak gerekir onun için çok dikkatli çok seçici ve çok daha ciddi adımlar atılması gerekiyor ben son olarak şunu söyleyeyim bana göre bu meselede 5 Kasım'da Zürich'de atılan aslında çok büyük bir sinerji yarattı Kıbrıs'ta gerçekten herkesin dilinde herkes bu konuyu konuşuyor herkes gerek Kıbrıs'ta gerekse zaten Avrupa'da olsun Türkiye'deki birçok medya yazılı ve görsel basında çok yer buldu bu umarım ki umarım ki bir hani tetikleyici bir unsur olur. <gülüyor> politik olarak da Kıbrıs için de tetikleyici bir unsur olur ve en azından özlediğimiz hani herkesin onayladığı gerek Türkiye'mizin gerek e, anavatanımızın gerekse bizlerin politik alanında bizim insanımızın onayladığı bir anlaşma olur. Bu e, anlaşma da e, federasyonumuzun yaptığı bu anlaşma da bu olayları tetikler ve kıvılcım olur. Bir sinerji oluşturdu zaten. E, vesile olur. Umarım ki ben umutluyum aslında. Biraz da mutluyum. Çünkü gerçekten Hı -hı. çok önemli bir zaman biz de kulüp başkanları olarak ben şahsi kendi adıma bu süreçte yer almakta, burada e, bu süreçte bulunmakta kendimi mutlu hissediyorum. E, Şanslı hissediyorum. Çünkü çok uzun yıllardır bunlar hep Hı -hı. E, yapılıyor. E, hep e, bu görüşmeler olduğu, gençliğimiz bir türlü dışı açılamadığı ambargolar gerçekten çok e, ciddi anlamda zarar verdi. Kıbrıs'a gerek Kıbrıs halkına gerekse Kıbrıs ...Süzey Kıbrıs Türk spor anlamında... ...ben bunun bir tetikleyici bir unsur olmasını... ...umuyoruz ediyorum. bundan sonrası... ...Kıbrıs sonra. Türk kesimin evet. futbol takımları... ...ve oyuncuları, futbolcuları açısından... ...kulüpleri açısından... ...olumlu gelişir. Çok teşekkür ediyoruz Hasan Bey... ...bize uzun uzun detaylı bir şekilde... ...bu anlaşmanın süreçlerini... ...anlattığınız, aktardığınız için... Evet. ...ilerleyen programlarda da... ...sizlere bu konuda... ...bilgi edinmek üzere ağırlamak isteriz. Ee, çok teşekkürler tekrar. Görüşmek üzere. Teşekkür ederiz üzere. Yani Bize böyle bir imkan verdiğiniz. Bakın bu bile, bu bile bizim için bir Hı. açılımdır. Ee, yani dolayısıyla biz çok mutlu olduk. Hı. Ne zaman e, siz arzu ederseniz biz programımıza katılırız. Sizlere bilgilendirirdik e, elimizden geldiğince. Eğer biz de bu süreçte takkı koyabiliyorsak ne mutlu bize. Zaten çok, biz bunlardan mutlu oluyoruz. Çok teşekkürler Hasan Bey. Görüşmek ben üzere. Olay gelsin. Sağ olun. İyi yayınlar. Evet. Hattımızda Bostancı Bağcalı Spor Kulübü'nün başkanı Hasan Besin vardı. Ondan bu anlaşma sürecinin Kuzey Kıbrıs ve Güney Kıbrıs Futbol Federasyonları'nın bir araya gelme sürecinin detaylarını aldık. Şimdi ikinci telefon bağlantımızı yapacağız. O da Bostancı Bağcalı Spor Kulübü'nün oyuncularından bir tanesi Devrim İzge'ye bağlanacağız ve kendisi şimdi hattımızda merhaba Devrim abi merhaba, iyi akşamlar. Ee, sağ ol yayınımıza katılmayı kabul ettiğin için de teşekkür ederiz ee, senden önce kulüp başkanı Hasan Besim'le görüştük ve kendisi bize bu birleşme çabalarının sürecini detaylı bir şekilde aktardı ee, sen de aynı kulübün oyuncusu olarak e, bu süreç hakkında ne, ne düşünüyorsun? 35 yaşındasın ve e, 20 yılı aşkın bir süredir de ya da 20 yıla yakın bir süredir de futbolu içindesin. E, futbolcuların, Kıbrıs Türk kesiminin oyuncularının yurt dışına açılamama gibi bir sorunları vardı. Bu belki seni de uzun süre etkiledi. Siz futbolcu olarak ne düşünüyorsunuz bu konular konuşulmaya başlandığından beri ve son, sonuçlandığından bu yana? Vallahi öncelikle e, bana da yani bu konuşma şansını verdiğiniz için e, sizlere çok teşekkür ederim. E, şimdi uzun yıllardır yani 74 sol murası e, Kıbrıs'ta Kuzey Kıbrıs e, Cumhuriyeti olduğundan bu yana e, bir amborga uygulandı. Bu gerek futbolla gerek başka yerlerde de. E, futbol açısından biz e, futbolcular olarak çok sevindik. E, Futbol camiası olarak çok sevindiği futbolcularda. Bu, bu açıdan çok sevinçliyiz. Çünkü yıllardır e, bir kısır döngü içinde kendi aramızda maçlar oynadık. E, maddi sıkıntılar yaşadık, kulüpler. E, bu açıdan çok sevinçliyiz. Onun için yani umarım gelecekteki e, çocuklar için de daha iyi önleri açılır. Avrupa'daki takımlarla maç yapabilme şansları olur. Türkiye'deki takımlarla maç yapabilme şansları olur. Onlar için mutluyum yani. Peki sizin aranızda nasıl bir etki yarattı takım arkadaşlarınızla konuştuğunuzda? Genel olarak bütün kulüpler evet okay, onay verdi bu anlaşmaya. Futbolcular da nasıl bir hava yarattı bu görüşmeler? E, futbolcular açısından da e, sevindirici oldu. Bir taraftan bir taraftan da motive edici oldu. En azından şimdi e, şampiyon ya da işte bir uluslararası bir maç yapma e, şansı doğdu. Onlar da herkes tarafından yani çok sevindiği Herkes e, sevinildi yani çok mutlu oldu onlar da herkes. Çünkü hı hı. dediğim gibi daha önceki yıllarda yani bugün günümüze kadar hı hı. E, hep kendi aramızda maçlar yaptık. Bir kısır döngü içinde işte bir şekilde Bugüne kadar geldi Onun için yani Şimdi öyle bir şans doğdu İnşallah bir e, Aksilik olmaz bu işler olur Federasyon başkanına buradan ben Federasyon başkanımıza Çok teşekkür ederim ben hı hı. Bir futbolcu olarak Bu taraftan Futbolun önünü açtığı için hı hı. Peki Devrim abi çok teşekkür ediyoruz Programa katılıp görüşlerini paylaştığın için bize Kıbrıs'taki futbolcuların görüşlerini heyecanına aktarma şansı verdiğin için de programa katılıp e, ilerleyen programlarda günlerde tekrar seni burada e, telefonla da olsa konuk etmek isteriz. Ben çok teşekkür ederim. Yani e, Kıbrıs'ta da e, diğer arkadaşlar da diğer Futbolla ilgilenen herkes ve herkes bir heyecan duydu. Şu anda çünkü e, maddi sıkıntılar dediğim gibi ülkenin durumu Hı -hı. bir çıkmazla oluşu Hı -hı. E, yeni bir heyecan yarattı. İnşallah her şey e, e, güzel olur. Başka e, ileriki günlerde göreceğiz tabii bunu. Peki çok teşekkürler. Evet. İyi akşamlar diliyoruz demin. İyi, i̇yi akşamlar. İyi akşamlar. Evet, e, hattımızda Bostancı Bağcalı Spor Kulübü'nün başkanı Hasan Besin vardı. Ondan bu e, anlaşma sürecinin Kuzey Kıbrıs ve Güney Kıbrıs e, Futbol Federasyonlarının bir araya gelme sürecinin detaylarını aldık. Şimdi ikinci telefon bağlantımızı yapacağız. O da Bostancı Bağcalı Spor Kulübü'nün e, oyuncularından bir tanesi. Devrim İzge'ye bağlanacağız. E, merhaba Devrim abi. Merhaba. E, Sağol yayınımıza katılmayı kabul ettiğin için de teşekkür ederiz. E, senden önce kulüp başkanı Hasan Besim'le görüştük ve kendisi bize bu e, birleşme çabalarının sürecini detaylı bir şekilde aktardı. E, sen de aynı kulübün oyuncusu olarak e, bu süreç hakkında ne, ne düşünüyorsun? 35 yaşındasın ve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 Vallahi öncelikle ben bana da yani bu konuşma şansını verdiğiniz için sizlere çok teşekkür ederim. Şimdi uzun yıllardır yani 74 sonrası Kıbrıs'ta Kuzey Kıbrıs Cumhuriyeti olduğundan bu yana bir amborga uygulandı. Bu gerek futbolda gerek başka yerlerde de futbol açısından biz futbolcular olarak çok sevindik.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 Kesiminin futbol takımı Bostancı Bacıl Spor Kulübü'nün başkanı Hasan Besim ve Devrim İzgeydi oyuncularından onlarla Kıbrıs, Rum ve Türk kesiminin futbollarının birleşme sürecini konuştuk. Programın kaydını twitter.com efektifpass aracılığıyla ve efektifpas.com'da bulabilirsiniz. Ben Volkan Ağır ve Utku Göker Küçük adına haftaya görüşene kadar kendinize iyi bakın, hoşçakalın.